Birlikte başarabiliriz. O konuda hangi kulübü üyesiniz? O kulübe niçin katıldınız? Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü çalışmalarına ilk önce çocuk haklarından başladı. Kulüp başkanı çocuk haklarını daha etkili ve daha güzel nasıl anlatabiliyoruz arkadaşlar? Ebru Çocuk hakları ile ilgili afişler hazırlayarak okulumuzun panosunu asabiliriz. Kaan Haklarımız adlı aylık bir dergi çıkarabiliriz. Murat Arkadaşlarımız haklarımızı bir usulü ile anlatabiliriz. Merve Önce uluslararası çocuk hakları sözleşmeni okuyup haklarımızı öğrenelim. Merve Arkadaşlar, çocuk hakları ile ilgili bir dergi çıkarmayı başarabiliriz. Erhan, peki dergi çıkarmak için neler yapmalıyız? Kaan, çocuk hakları sözleşmesinde belirtilen yaşama hakkı, eğitim hakkı, düşünce ve duygularını ifade etme hakkı, sağlık hizmetleri olma hakkı, Fiziksel engelli arkadaşlarımızın eğitim hakkı ve benzeri hakları görev dağılımı yaparak yazalım. Ebru, gazete, dah gibi diğer kaynaklardan haklarımızla ilgili resim, karikatür ve yazılar getirelim. Erhan, derginin resimlerini güzel resim yapan arkadaşlarımız yapar. Ceyma, Deniz ve Yasin. Arkadaşlar, resimleri biz yapabiliriz. Kaan, güzel yazı yazan arkadaşlar da haklarımızı yazar. ve Nihal, yani Melak ve durgay Biz yazabiliriz. Dilek, ben de yazılar için kağıt getiririm. Dergi tamamlandıktan sonra da babamdan fotokopi ile çoğaltmasını isterim. Serkan, derginin kapağını ben hazırlarım. Kaan, dergimiz kapakla birlikte dört sayfadan oluşabilir. Erhan, sayfalara yazı ve resim nasıl yerleştireceğiz? Kaan, yazı, şiir ve resimleri seçmek ve sayfa düzenini hazırlamak için bir grup oluşturalım. Kulüp başkanı, bu çalışmalara başlamadan önce birlikte başarılama planı hazırlayalım. Tengi hazırlarken her öğrenci grup içinde aldığı görevi yerine getirdi. Demokrasi, insan hakları ve yurttaşlık kulübü gerektinde okul müdürleri ve öğretmenlerinden de yardımlar, haklarımız adlı bir dergi çıkarmayı başardılar. Birlikte çalışırsak başaramayacağımız iş yok. Grup çalışması yaparken nereye dikkat etmelisiniz? Kulüp çalışmalarında başarılı olmak için neler yapmalıdır?